Diyor ki bir hanım çocuğa bakıyor, Evet. dışarıdan gelen bir hanım. Evet. Çocuğa bakıyor, ben evin erkeği olarak başka bir odada e, bulunuyorum. Hı hı, anladım. Bu durumda mahremiyet söz konusu evet. var Evet, şimdi Uğur. E, kendilerine nikah düşen bir kadınla erkeğin baş başa bir evde durmaları yine caiz değildir. Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, üçüncü şeytan olur diyor. Yani harama götürebilen bir ortamdır o. Dolayısıyla evde bakıcı var. Dedim ki beyefendinin hanımı işte çalışıyor. Evde de küçük çocuğu var. Geldi mesela o evde dairede ikisinin baş başa durması dinen uygun değil. Yani o zaman şeytan vesilesi vermeye başlar. Yani baş dan kasıt aynı evin içinde bulunmak e, tabii, değil mi? Tabii tabii. Aynı evde. Kapalı bir yerde yani. Bir odanın birinde olması, öbüründe olması öbür odaya gelemez mi? Yani hemen aklımıza kötü şeyler gelmesin ama yani bir setli Bunu zarar dediğimiz yani. bir fıkıh kuralı var. Siz harama giden yollara engel koyacaksınız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Ve la zina. Değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Günah konusunda yardımlaşmayın diyor. Ee, yani günah bir şey haram olan bir şey yapmak günah ona vasıta olmak da günahtır ona götüren yollar da günahtır evet hocam onun için doğru değil yani bir so dairede yabancı bir kadınla bir erkeğin kalması belki ayrı odalarda bile olsa şey değil